İyi günler. Nasılsın Kara Gözüm? İyidir gözüm Gözümle. E, görüşemiyoruz bu aralar. Şöyle programdan sonra beraber bir çay içsek filan diyorum. O zaman randevum var Hacıvatcığım. Başka sefere inşallah. Kiminle randevun var inşallah? Arkadaşlarla. Oo, arkadaşlar. Bize yer yok yani he? Katıl ağımıza gir aramıza. Ağ mı? Ah sohbet ağ. Tamam ge geleyim geleyim efendim. Öyle değil internet ortamında. Hay Allah iyiliğini versin. E sen sanal arkadaşlıktan bahsediyorsun. Evet sanal arkadaşlık. Vay be kara gözüm. Sen de ha. Ne var bende ha? Ne bileyim. Ama sanal arkadaşlığın bazı tehlikeleri var söyleyeyim. Biz o tehlikeleri bertaraf ettik ha Hadi ya nasıl yaptınız onu? Arkadaşlık sözleşmesi yaparak. Bak sen. Bu sözleşme sayesinde kimsenin kimseye zararı dokunmuyor. Hadi bakalım. Maddeleri sıralıyorum bak dinle. Bir. Buyur sırala. Bir bir. Arkadaş dediğin yazılanları okuyacak. Adam gibi yorum yapacak. E bu ne demek şimdi? Yahu ben heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyorum. Karşıdan tık yok. Bak bak meğerse orada değil. İşte böyle yaptığı anlaşılan kişiler o ağdan ihraç edilir. Ayrıca... Yazdığımda, güzel, aynen, katılıyorum şeklinde, yüzeysel yorum yapan da saf dışı. Sohbette kalite şart. Anladım. Heh, iyi anlatın. Maddenki, lafı gevelemek, çaktırmak falan da yok. Dobra dobra yazacaksın. Neyse o. Tabii karşıdan bir sol kroşenin gelme ihtimali de olmadığından, bu maddede rahatça uygulanabilir. Ha <gülüyor> İlahi kara gözüm. <gülüyor> Madde 3 listeye katıldın. iş bitti değil orada olmaya hak edeceksin Öyle süs gibi durmak yok 3 gün sessizliğe bürülenler de saf dışı Bak sen sana uyuyorsa gir aramıza E bir düşüneyim kara gözüm. bana biraz zaman ver Bak bedava çay içtiğinde gürültüsüz parıltısız onca insanla görüşebiliyorsun Evet yani orası da var hem bu maddeki var ya, stresa bir geliyor. Madde iki? Hani dobra dobra olacaksın. Döküyorum içinde ne varsa. Bir kalkıyorum ki masadan ne stres kalmış ne bir şey. Vallahi Allah seni inandırsın. <gülüyor> Kuş gibiyim. Oh oh oh maşallah. Ona göre iyi düşün bence ha. Tamam Karagöz'üm. İstersen programı bitirelim de sen de randevuna geç kalma. Aa tabi ben geç kalmamam lazım benim tabi tabi.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 Ya Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abi, Şşş, gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon, <gülüyor> <gülüyor>